أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ya رب العالمين السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى ve انبياء والمرسلين وإلى جميل يولياء والحمد Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el kavi ismini anlamaya çalışacağız kavi demek güçlü demektir Kıvı Allah'a isim olunca gücünün sınırı olmayan demektir. Bununla beraber gücünü öyle keyfi olarak, orantısız kullanan demek değildir. Gücünü vaadine göre kullanandır. Allah kitabında neyi vaad etmişse, peygamberlerine neyi vaad etmişse gücünü vaadine göre Ayetleri okurken Allah'ın nasıl kavi olduğunu, gücünün her şeye nasıl yettiğini evet, Allah beyan eder. Bununla beraber kulun da kavi olmasını ister. Onun nerede kavi olması gerekir? Onu da beyan eder. İki türlü kavi olmak vardır. Yani güçlü olmak vardır. Sağlam durmak vardır. Bir manevi olarak güçlü olmak, bir de zahiri olarak güçlü olmak vardır. Maneviyat her zaman zahirin önünde gelir. Her zaman... Maneviyat, zahirden daha büyük, daha kâmildir. Daha gerçektir, hakikidir. Manevi. Mesela biri zahiri olarak güçlü olmuş olsa bile, herhangi bir kötü haber alırsa, gücünü kaybeder. Veya korkarsa, gücünü kaybeder. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu ki müminlere, eğer sizden 20 kişi olursa 200 kişiye bedeldir. Yani 10 kişilik güç. Sizden 200 kişi olursa 2000 kişiye bedeldir. İman insanı 10 kat güçlendiriyormuş. Bu Allah'ın kavî isminin tecellisidir. Bu imanın gücüdür. İman gücü. Eğer bugün Gücümüzü kaybetmişsek, herhangi bir şekilde gücümüzü kaybediyorsak, korkuyor ve endişe ediyorsak, Allah'ın gavi ismine iman etmediğimiz içindir, bu isim bizde tecelli etmediği içindir. Gücünü kaybetmek. Kime karşı? Nefse karşı, şeytana karşı, hayata karşı, İnsanlara karşı gücünü kaybedince ne olur? Korkak olur. Korkmak ayrı şeydir, korkaklık ayrı şeydir. Korku, insanı beşeri bir duygudur. Allah onu koruna vermiş, onunla korunsun diye. Yoksa kendini tehlikeden korumaz, zarar görür. Korku, yerden bir duygu değildir. Ama korkunun fıtratı bozulunca, mizacı bozulunca, dengesi, kovamı bozulunca o korkaklık olur. Kıvi ismi tecelli etmediği için korkak olur, korkar ve endişe eder. Kendindeki gücü bilmiyor. İmanının gücünü bilmiyor. Allah'ın ona yardımını bilmiyor. İman etmemiş yani. Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Allah'ın mutlaka burada bir muradi vardır. Önce kul, Rabbini tanısın diye, Rabbini isimleriyle, el Esmaul ül sıfatlarıyla Allah'ın vasfını bilsin diye, Allah kendini vasfetmiş, isimlendirmiş, Aynı ismi bir de kura veriyor. Kul kendini bilsin ve tanısın diye. İnsan kendini bilsin ve tanısın diye. Yani Esma'yı anlamayınca ne Allah'ı tanıyorsun ne de kendini tanıyorsun. Bir de Allah Esma'da dengeyi emreder. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri bırakın dedi. Onları bırakın. Eğer dengede kovamında olmazsa o fayda değil, zarar verir ona. Doğru yaparım derken yanlış yapar. Doğruyu yanlış olarak görür. Yanlışı doğru olarak görür. İsimde aşırı gidince. Şu anda bizim de durumumuz, halimiz odur. Dengemiz bozulmuş. Rabbimizi tanımadığımız için, insanı tanımadığımız için, kendimizi tanımadığımız için Allah'ın bize indirdiği, Dine iman etmek yerine, onu yaşamak yerine uydurulan bir din bize takdim edilmiş. Din budur, bunu yaşaman gerekir denmiştir. Şu anda uydurulmuş olan dinle baş başayız. Bize miras kalmış. Kim atalarının dinine uyarsa uydurulmuş dine inanmış olur. Onu yaşamış olur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki, Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar, yanlış yapıp doğru yaptığını zannedenlerdir. Yanlış yaptığının farkında değildir, yanlışını doğru olarak görüyor. Niye en çok hüsrana uğrayanlar onlardır? Buyurdu ki, çünkü onlar yaptıklarından dolayı bir de Allah'tan karşılık bekliyorlar. Sanki doğru yapmış gibi. Öyle zannetmiş, öyle anlamış. Bu durumda eğer bu din ona atalarından miras olarak kalmışsa, o da ona uymuşsa, o sorumlu olmasın mı? Allah onu sorumlu tutmasın mı? Ben böyle anladım deyince kazanmış mı olsun? Allah mutlaka, Hayatının herhangi bir yerinde ona doğruyu gösterir, hakkı gösterir. Göstermemesi yakışmaz ona. Hem göstermeyecek, hem ona öğretmeyecek, ona anlatmayacak, hem de onu sorumlu tutacak. Bu ona yakışır mı? Yakışmaz. Allah mutlaka ona öğretmiştir, ona vahyetmiştir, vahyini ona ulaştırmıştır. Herhangi bir şekilde. Ama o onu yalan saymıştır. Ciddiye almamıştır. Yan anlamıştır. Yüz çevirmiştir. Onu anlamayı, öğrenmeyi gerekli görmemiştir. Ahiretine kıymet değer vermemiştir. Rabbine kıymet değer vermemiştir. Uydurulmuş dine uymak onun için daha kolay olmuştur. Onu tercih etmiştir. Allah'ın vahyettiği din, Allah'ın kitabıdır. Kur'an, dinimizin kitabıdır. Kur'ansız din olmaz. Allah üstünlüğün takvada olduğunu beyan eder, mükerrem oluşun, keremli olmanın takvada olduğunu beyan eder, en çok kazanmış olan, en çok kıymetli, değerli olan, şerefli olan, Allah'ın ikramına nail olan, en çok takva sahibi olanınızdır dedi. Takvayı anlama tenezzülünde bile bulunmadık. Takva nedir? Allah'ın ona yüklediği mana yerine, kendimize göre takvalı, işte böyle üstünü başını temiz tutan, işte böyle kendini yanlışlardan korumaya çalışan, kendimize göre bir şeyler öğrettik. Takva o değil. Takva, kelime manasıyla, kıvamında. Takva, kendini koruyan, kendini Allah'ın azabından, gazabından koruyan. Takva, Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, o sorumluluğu yerine getirmeye çalışan, yerine getiren. üstünlüğü takvaya değil de, İnsan olmaya, Hazreti insan olmaya değil de üstünlük işte sen hangi mezheptensin, sen hangi tarikattansın, senin sıraların kimdir, hangi ailedensin, seyyid misin, seyyid midir değil midir gibi işte falanca ailedendir. Üstünlüğü ona vermeye çalıştık. Bu uydurulan dinin takvasıdır. Allah aklımızı sonuna kadar kullanmamızı emretti ama uydurulan din bunun tersini yaptı. Sus konuşma dedi, soru sorma dedi, soru sorma küfre girersin dedi. Allah'ın kelamını anlamaya çalışma, hatta okuma, başka kitaplar oku, İlmihal kitabı oku, namaz hocası oku, öğrenirsin. Bu uydurulmuş din. dinin bize dayattığıdır Allah'ın indirmiş olduğu din Kur'an'ı okumayı, anlamayı emreder onu hayata geçirip yaşamayı emreder onunla dirilmeyi onunla Hazreti İnsan olmayı emreder ama uydurulmuş din bunun tersini söyler onu sevap için oku. Ölülere oku. Nuska, dua ayetleri yazıp nuskaya boynuna as. Suda es, suyunu iç. Bununla beraber onu yücelt. Okumayı değil, içindeki manayı yücelt değil, Tam tersine. Mushafi yücelt. Yukarıya as, dokunma, başın üstünde taşı. Allah öyle emretmedi. Onu oku dedi. Onu anla. Ben orada ne söylemişim, ne demek istemişim, ona kıymetle gel vermen lazım. Mushafa değil. Zahirine değil. Yani maddeye değil. içindeki manaya kıymetle gel ver. Allah'ın göndermiş olduğu din bunu emreder. Ama uydurulmuş din, o Maddi tarafa kıymette yer verdinse tamamdır. Hatta okumasan, dokunmasan en çok kıymeti sen vermişsin. Allah orada ne söylemiş o önemli değil, içi boş. Bununla beraber uydurulmuş dil, neye niçin? Neden iman ettiğini bilmen gerekmiyor. İnanıyorsan tamam. Şuna inan, buna inan, tamam. İnandınsa senin imanın vardır. Bu arada sorgulama, soru da sorma yalnız. Ama Allah öyle emretmedi. İman sevmektir dedi. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir dedi. Resulüne iman, onu kendine örnek almaktır dedi. Onun gibi yapmak, onun gibi olmaktır dedi. Aynı şekilde uydurulmuş dinin ibadeti de böyledir. İbadet nasıl yapılır? Onu öğretir. Ama niçin yapılır? Onu öğretmez. O gereksizdir. Ona gerek yok diyor. Bu lazım değil diyor. Namazı nasıl kılmayı öğrendin mi? Öğrendim. Tamam. Kıl. Sen namaz kıldın. Niçin kılıyorsun? Kılarsam ne kazanırım? Kılmazsam neyi kaybederim? Bu soruya gerek yok diyor. Hiç böyle şey sorma. Sen yaptın mı? Yaptın. Borcunu ödedin. Tamam. uydurulmuş değil. İbadetin nasıl yapılacağını öğretir ama niçin yapılacağını, yapılması gerektiğini, bize neler kazandıracağını, yapmayınca neler kaybettireceğini öğretmez. Bir de Allah ayet-i kerimede buyurdu, dininizi parça parça etmeyin. O gün, kıyamet günü o kaybedenler dinlerini parça parça etmiş olanlardır. Yahudiler, Hristiyanlar dinlerini parça parça ettiler. Her biri kendindeki parçayla ferahlar. Parçalamış dini, bir parçasını almış, onunla ferahlar. Din bende diyor. İslam bende diyor. Evet, uydurulmuş din, dini parça parça etmiştir. Akait diye, imam bölümü diye ayırmıştır amel diye, fıkıh diye ayırmıştır. Tasavvuf diye, ihlas diye ayırmıştır. Oysa ki bu bir bütün. Sonra utanmadan isimler vermeye çalışmışlar. İşte tasavvuf meyvedir. Meyve olmasa da o olur. Ötekileri ise işin özüdür demiştir. Yani işi olmasa da bir şey olmaz. Tasavvuf demek, ihlas demektir. Nefsin tasfiyesi demektir. Niyetin Allah için olması demektir. Tasavvuf olmadan olur mu? Ama bunu böyle isimlendirmek belki doğru değildir. İsimlendirmiş olanlar yine onlar. Bu bir bütün. Hepsi hak, hepsi gerçek, hepsinin bir arada olması gerekir. Yani namazı kılarken, eğilmeden, kalkmadan, yani kıyamda durmadan, ruku yapmadan, secde etmeden namaz olur mu? Olmaz. Bununla beraber namazın Allah'ın emri ve hükmü olduğunu, namazın farz olduğunu, Namazı kılarsak, Allah'ın huzurunda durmamız gerektiğini anlamadan yaparsak olur mu? Olmaz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu takmadan olur mu? Yani ihlas olmadan olur mu? Olmaz. Tasavvuf diye demek niyet demek, niyetin düzgün olması demek, düzeltilmesi demektir. Onun için hepsi bir bütündür. Bir bütünün parçalarıdır tıpkı insan gibi. Yani zahiri olsun, ruhu olmasın. Ruhu olmayan insan insan olur mu? Olmaz. Ruhu da var, kendisi de var. İmanı olmasa insan olur mu? Allah ona insan der mi? Demiyor. O insan değil diyor. Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı diyor. Evet, uydurulmuş din de böyle yaptı. Onu bile parçalara ayırdı. Her biri kendine göre bir parça aldı. Bunu yaptım, mı tamam dedi. Evet, din onun için bir bütündür. Hem imami olacak, hem zahiri olarak gerekeni yapacak, abdiyetini, ibadetini yapacak, hem de içi dolu olacak, ihlaslı olacak yani. Niyeti Allah rızası için olacak. Bunu yaparken neyi kazanacağını bilmesi lazım. Yapmazsa neyi kaybedeceğini de bilmesi lazım. Bilmeyince ne olur? Bilmeyince kuvvetini kaybeder. Gücünü kaybeder. Yani kavi olmayı kaybeder. Bütün bunları bunun için anlattım. Kavi olmak. Görüyoruz, müminler, müslümanlar kavi değildir. Güçlü değildir. Şeytana karşı güçlü değildir, kıvvi değildir. Nefsine karşı kıvvi değildir. Evet, i̇nsanlara, olaylara karşı, hayata karşı kıvvi değildir. Bakıyorsun yerle bir oldu. Ufak bir sorun, sıkıntı yaşadı, yerle bir oldu. Üzerinde imandan eser görünmüyor. Kıvvi olmadığı için. Allah ile güçlü olmadığı için. imanı iman olmadığı için. Allah'ın gıvı ismi onda tecelli etmediği için. Bütün ibadetler bizi gıvı yapar, yapmalıdır. Onun için ibadetler ruhun gıdasıdır, maneviyatın gıdasıdır. Hazreti insan olmak için gereklidir. Biri ibadet yapmazsa, Şer'i hükme göre ona ceza gerekir mi? Gerekmiyor. Niye? Yemek yememiş adam. Yemek yemeyene ceza yok. Ama günahlardan birini yaptığında, birine zarar verdiğinde ona ceza var. Kendine zarar verirse cezası var mı? Cezası var. Öteki aç kalmış. Aç kalmış bilerek değil. İştahı yok. Yiyemiyor. Eğer manevi olarak insan hasta olursa su bile ona acı gelir. Onun için ibadet ona acı geliyor, ağır geliyor. İbadetten tat almıyor, lezzet almıyor. Bu durum hangi sonucu doğurur? Manevi ölümü doğurur. Eğer kul ibadetten... Allah'ın zikrinde, Allah'ı sevmekten, takvadan mahrum kalırsa ne olur? Nefis güçlenir. Nefis kavî olur. Manevi taraf gücünü kaybedince, kavî olmayı kaybedince, gıdasını alamayınca, manevi olarak büyümeyince onun karşısında nefis kavî olur. Nefis Kıviy olurken aynı zamanda yanlıştan, günahtan da, şirkten de güç alır. Beslenir yani. Ruh manevi olarak beslenir. ibadetten, zikirden, güzellikten beslenir. El-esmâhül-hüsnâdan beslenir. Muhabbetten beslenir. Ama nefis kötülükten, hatadan, kusurdan, günahtan, yanlıştan, şirkten beslenir. Nefis kıviy oldukça, güçlü oldukça... Ruh karşısında, gönül karşısında ne yapar? Galip gelir. Bakıyoruz, nefsimize hakim olamıyoruz. Gücümüz buna yetmiyor yani. Kuvvetimiz, kaviy oluşumuz buna yetmiyor. Kaviy ismi yeteri kadar tecelli etmemiş demektir. Bir sorun sıkıntı oluyor, sabredemiyoruz. Bu Allah'tandır deyip güçlü duramıyoruz. Kaviy duramıyoruz. Gücümüzü kaybediyoruz. Elimiz, ayağımız, gönlümüz dökülüyor hemen. Bu kaviy olamadığımızı gösterir. Kul gücünü Allah'tan alır. Mümin gücünü Allah'tan alır. imanından alır yani. Ne kadar Allah'a iman etmişse manevi olarak o kadar güçlüdür. Onun için bütün ibadetler imani kemale erdirmek içindir diyoruz. Eğer biri Allah'a iman etmişse, Allah'ın kavi olduğuna iman etmişse, O'nun gücüne sınır olmadığına iman etmişse, kendisi de Rabbini sevdiğini biliyor, Rabbinin kendisini sevdiğini biliyorsa, O'nun Rahman ve Rahim, kerim olduğunu biliyorsa, vedud olduğunu, ilah olduğunu biliyorsa, buna iman etmişse hiç o yıkılır mı? Hiç ondan daha güçlü kimse var mıdır? Peygamberler gelir, tek başınadır. Bütün dünyaya bir anda meydan okur. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı biliyoruz. Allah ona peygamberliği vermeden önce Ondan daha narin hiç kimse yoktur. Daha halim hiç kimse yoktur. Yani hiç kimsenin tavuğuna kış dediği görülmemiştir. Herhangi bir şekilde kavga ettiği görülmemiştir. El-Emin. Herkes ondan emindir ve emniyettedir. Emin deyince sadece mal diye anladık, para diye anladık, öyle değil. Emin. Her konuda emindir. Her konuda güvenilirdir. Her konuda Kendini ona teslim edebilirsin. Mutlaka ondan iyilik ve güzellik görürsün. Allah ona vahy edince kalk ve uyar deyince kum fe kalk ve uyar deyince bir anda bütün dünyaya meydan okuyan biri ortaya çıktı. Herkes şaşırdı yani. Evet, nasıl oldu birdenbire böyle? Allah'ın vahyi, emri İman, insanı böyle yapar. Uydurulmuş diniyle Allah'ın vahyettiği dini söylemiştim. Uydurulmuş din, bir de peygambere zulmeder, onu beşer olmaktan çıkarmaya çalışır. Öyle ki ondan uzak olsun, ona uymasın. Uymak zorunda kalmasın, onu örnek almak zorunda kalmasın. Uydurulmuş din. Hayatından çıkarmaya çalışıyor, melekleştirmeye çalışıyor yani. Menek gibidir diyor. Ama Allah ne buyurdu? Bundan önce iman nedir, kitap nedir sen bilmezdin bunu. Kime söylüyor? Resulüne söyledi. Resulullah Efendimiz'e söyledi. Evet, Hz. İbrahim'in dini üzere ibadet etmeye çalışıyor ama dinin, imanın ne olduğunu bilmiyor. Allah söylüyor. Bir konuda Allah bir şeyi söylediyse kul bunun üzerine söz söyleyemez. Söyleme hakkına sahip değildir. Söylerse Allah'ın söylediğini kabul etmedi demektir. Peygamberi Lut aleyhisselam için ele söyledi. İbrahim imana davet etti. Bir tek Lut ona iman etti. Daha önce iman etmemiş demek ki. İman nedir bilmiyor. İman etmek şurada kalsın. Ama biz doğuştan anamız babamız Müslüman ya biz de hemen diyoruz tamam. Biz müminiz biz Müslümanız. Öyle yok. O senin atalarının dini. Anlamaya çalışıyorsun. Öğrenmeye çalışıyorsun. Ama Resulullah Efendimiz imanı nereden öğrendi? Allah'tan. Allah'ın vahyinden öğrendi. Onun için Allah'ın vahyinden imanı öğrenmedikçe iman etmiş olmuyorsun. O iman olmaz. O Atalarının uydurduğu dine uymaktır. Evet. Peygamberi melekleştirmeye çalışıyor. Allah eğer yeryüzünde dolaşanlar melekler olsaydı biz de onlara melek peygamber gönderirdik. Dedi mi? Dedi. Niye söyledi acaba? Bunu onlara mı söyledi sadece? Yok. Bir de bize söyledi. Biz bize melek peygamber gönderin demiyoruz ama peygamberi melekleştirip kendimizden uzaklaştırıyoruz. Yaptığımız şey budur yani. Uydurulmuş din bunu yaptı. Peygamberi melekleştirdi. Hatta söylemeye dilim varmıyor. Bir beşer olmaktan öyle çıkarıldı ki, kitaplarda öyle şeyler yazılıdır ki, söylemeye hayal ediyorum. Yani bir beşer yemek yiyip, Nasıl sonra temizleniyorsa onda öyle bir şey yoktu dedi. Melek yaptılar yani. Bunu söyleyenler böyle sıradan insanlar değil. Böyle büyük büyük koca koca alimler yani. Melek yapacak ya Aynı şekilde onun nesli için de böyle yaptılar. Peygamberler işte tertemiz nesilden gelir. Onlar için de aynı şeyi söylediler. Ama söylerken sen Allah'a ters düştüğün de içinden çıkamazsın bunu. Bu da ırkçılığın başka bir şekli. Yani dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmeden... Peygamberimizi Allah'ın kitabından öğrenmeden, onun vahyine göre anlamadan, insanı Allah'ın vahyine göre anlamadan, Rabbimizi Allah'ın vahyettiği gibi, el-esma-ül-hüsnatından anlamadan, tanımadan, gerçek manada iman etmiş olmayız, dinimiz olmuş olmaz. Mümin olmuş olmayız, Müslüman olmuş olmayız. Atalarımızın dinine uymuş oluruz, yani uydurulmuş, uyduruk dine uymuş oluruz ama uydurma dine uymak kolaydır. Herkes böyle yapıyor, hadi sen de öyle yap, hiç öğrenmeye bile gerek yoktur, hiç zahmet etmesen. Zaten diyor önündedir hemen ye, sofrayı hazırlamışlar, önümüze koymuşlar hemen yiyelim. Eğer sen yiyorsan bu senin halindir? Allah, eğer bir kul iman ederse, Allah'a iman ederse, o imanıyla kavi olur. Allah'a olan muhabbetiyle kavi olur. Allah'ın kendisini sevdiğini bilmesiyle kavi olur, güçlü olur. Neye göre kavi ve güçlü olur? Nefsine karşı güçlü olur. Şeytana karşı güçlü olur. Dünyaya karşı güçlü olur. İnsanlara karşı güçlü olur. Onun kavi oluşu onun üzerinde görünür. İmani üzerinde görünür. Bu Allah'a imandır çünkü. Ama bakıyoruz. Şeytan diyor şöyle vesvese verdi. Şeytan böyle vesvese verdi. Nefsin böyle vesvese verdi. Nefis şöyle vesvese verdi. Ama suç onun da evir. Bilmiyorum. Öyle anlamıştı çünkü. Anladıktan sonra ne yapmak lazım? Güçlü olmak lazım. Kaviy olmak lazım. Allah'a güvenmek lazım. Eğer biri korkarsa gücünü kaybeder. Korku beşeri bir, insani bir duygudur dedim. Ama korkaklık öyle değildir. O korkunun Doğru yerde kullanılması gereken korkunun bozulmuş halidir. Bozulmuş hali. Korkmaması gereken yerde korkuyor. Mesela bu genel olarak da bu böyledir. Açlıktan korkmaması gerekir, korkuyor. Evladına bir şey olmayacağına dair korkmaması gerekiyor, korkuyor. Kendisine bir şey olmayacağına dair korkmaması gerekiyor, korkuyor. Yani Allah'tan emin değildir. Kendini ona teslim edemiyor. O normal korku seni tedbir almaya sevk eder, öteki yersiz korkudur. Fobi bilmiyorlardı, fobi, korku. Yersiz ve gereksiz korku. Bu bir hastalıktır. Allah'ın verdiği özellikler bozulursa o hastalık olur. Bunun çok çeşitleri var. Onun için mutlaka tedavi olmak gerekiyor. Kur'an şifadır. Allah buyurdu öyle. Bu Kur'an gönüllere şifadır dedi. Kalbe şifadır dedi. Yani ona şifa verir. Bu hastalıkları giderir. Eğer Kur'an'a göre iman edilirse. Ona göre hayat yaşanırsa şifa verir. Eğer insan gücü ol zahiri olarak gücü olmadığı için korkarsa bu durumda Allah'ın her şeyden, herkesten güçlü olduğunu, kavi olduğunu unutmuş demektir. Onun için güçlüden korkmak da korku zafiyetidir. Mesela devletler ne yapar? İşte Amerika şöyle büyüktür, şöyle silahları var, işte böyle gücü var, uzaydan şöyle seyrediyor, böyle seyrediyor. Yanlış, büyük yanlış. Allah böyle söylüyor mu? Söylemiyor Allah. Allah bütün güç Allah'a aittir dedi. Söyledim. Allah bir peygamber gönderiyor, bütün dünyaya kafa tutuyor. Hiç kimse ona bir şey de yapamıyor. Böyle düşünmek yanlıştır yani. Bu, imanın zafiyettidir. İmanda zafiyet var. Yoksa böyle düşünmez. Allah yardım etti mi? o haklı olduğumu, doğru yaptığımı evet. Allah ona yardım eder. Kim onu yenebilir? Mesela Bedir'de 300 kişidir ordu. Karşısındaki 1000 kişi. Darmadağın etti. Hem onların doğru dürüst silahları da yoktu. O 300 kişinin. 313 kişi. Bin kişilik orduyu, hem de süvari, zırhlı, tam silahlı. Güç demek ki çoklukta değilmiş. Silahta da değilmiş. Kim kuvvetlidir, kim kavi ise güçlü o Kim Allah ile güçlüyse güçlü o Onun için onun endişe etmesi doğru değildir. Ona kavi olan Allah yardım eder. Eğer haklıysa, eğer doğru yapıyorsa, değilse, değilse değildir. Allah'tan yardım istemesi yanlıştır bir kere. Evet. Kaviy olmak, Allah'ın kaviy isminin kulda tecellisi iman iledir. Takva iledir. O tecelli takvası kadardır. Takvası da imani kadardır ne kadar iman, o kadar takva ne kadar takva, o kadar Allah'ın isimlerinin tecellisi evet, ilgili ayetleri biraz anlamaya çalışalım hep beraber Allah kavidir, Allah güçlüdür gücüne ne sınır vardır ne de akıl buna erer ama bununla beraber Allah gücünden kullara bir de güç vermiştir. Nasıl ki iradesinden irade vermişse, varlığından varlık vermişse, güzelliğinden güzellik vermişse o şekilde de gücünden de güç vermiştir. Kadir olmak başka, kavi olmak başkadır. Kadir, evet, gücü her şeye yeten ama sevk ve idare ederken, yönetirken, ama kavi öyle de yedir. Yalın güç. Yalın kuvvet. Auzubillahimin şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadarullah hakka kadrihi. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnne'llaha laqawiyyun aziz. Allah kâvî ve azizdir. İşin hakikati budur. Gerçek budur. Allah kavi ve azizdir. Eğer Allah'ın kâvî ve aziz olduğunu biri anlamadıysa, Allah'ın hakkını takdir edemedi. Takdir etmeyince ne olur? Allah'tan bir şey mi eksidir? Yok. Ondan bir şey eksidir. O gücünü kaybeder. Şeytana karşı, nefse, hayata karşı gücünü kaybeder. Bakıyorsun dökülüyor. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Veren el alan elden üstündür. Güçlü güçlü deyince böyle gücüyle kuvvetiyle değil yani manevi güçlü manevi güçlüyse o zahiri olarak da güçlü olur o gücü mutlaka bulur neyin sayesinde manevi güçlülüğün sayesinde bulmuş öteki ötekinin eli ayağı birbirine dolanıyor Zayıf. yani korkuyor endişe ediyor yapamam edemem diyor Kendine güveni yok. Ama eğer Allah'a güveni varsa, iman etmişse, Allah'ın kıvı oluşuna iman etmişse, gücünü Allah'tan alır. Allah'a güvenir, emin olur. Korkmaz ve endişe etmez. Kendine olan güvenini kaybetmez. Rabbine güveniyor. Gücünü Rabbinden alıyor. Niye kaybetsin? O zayıf olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet. Allah kavi ve azizdir. Allah, bütün izzet Allah'a aittir. Eğer biri kavi olursa, Allah onu aziz yapar. Yani onun izzeti onun kavi oluşuna göredir. Onun hak üzerinde direnişine göredir. Direnirse hak üzerinde Allah onu şerefli kılar. Ona şerefinden şeref bahşeyler. İzzetinden izzet bahşeyler. Neye göre? Kıvı oluşuna göre. Gücüne göre yani. İmanının gücüne, takvasının gücüne göre. Nefse, şeytana karşı direnmesine göre. Keteballahı <gülüyor> <gülüyor> le'glibenne ana ve resulü <gülüyor> Allah şöyle yazmıştır şöyle takdir etmiştir şöyle hükmetmiştir ki Allah ve resulleri mutlaka galip gelecek Niye? Güçlü olan Allah'tır. Resulü gücünü ondan alıyor. Onunla beraber müminler de aynı haldedir. Peygamber için, Resulleri için ne varsa, iman edenler için de aynı şey vardır. Allah Resulünü söylediğinde bilelim ki, evet, müminlere de aynı şey vardır. İnne Allah'a kaviyyun aziz. Çünkü Allah, Kavvi ve azizdir. Eğer güçlü olmak istiyorsan, eğer aziz olmak istiyorsan, Allah ve Resulü ile beraber ol dedi. Yoksa, yoksa gücünü kaybeder, korkak biri olursun, korkak. Söyledim, korkmak ayrı şey, korkaklık ayrı şeydir. Korkmak beşeri bir duygu, insani bir duygudur. Allah onu insanlar kendisini korusun diye vermiştir. Ama onu bozunca, o bozulunca ne olur? Korkaklık olur. Korkmaması gereken şeyden korkar. Korkması gerekenden de korkmaz. Allah'tan korkmuyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onlardan Allah'tan daha çok korkarlar. Onlar sizden Allah'tan daha çok korkarlar. İnsandan korkuyor? dedi ki Ali Firavun ve onlardan öncekiler kâferu bi Allah örnek verdi tıpkı Firavun ve Firavun'la beraber olan hanedanı gibi ehli gibi Firavun'la beraber olan o ileri gelenler kendini bir şey zannedenler gibi Allah'ın ayetlerini tanımadılar inkar ettiler. فَاَخَزَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah da günahlarıyla beraber onları yakaladı. Günahlarından dolayı onları yakaladı. Onları günahlarıyla yakaladı. اِنَّ Allaha قَوِيٌّ Allah قَوِيدِرْ Eğer Allah birini yakalarsa, suçundan, günahından inkarından dolayı hakki hakikati örtmesinden dolayı birini yakalarsa kim onu kurtarabilir? Evet. İnallahu kaviyyün <gülüyor> şadidul iqab. Allah'ın cezalandırması da çok çetin, çok şiddetlidir. Felem maca emruna neceyne salihah. Emrimiz geldiğinde, Semud kavmine emrimiz geldiğinde, işlerindeki Peygamber'e Salih'e, Hazreti Salih'e emrimiz geldiğinde, evet, emrimiz geldiğinde demek, gazap emrimiz geldiğinde onları helak edeceğimize hükmettik. O emrimiz geldiğinde, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ rahmeti Minna Salihi ve ona iman edenleri evet, rahmetimizle kurtardık ve min hizyi yevme o günün rezilliğinden aynı şey kıyamet günü de geçerlidir o gün hem izzet bulma günüdür hem Zillet bulma günüdür. Allah kimi cehennemden kurtarırsa bu onun rahmetiyledir. Yani onu hak etmiş değildir. Ama Rabbini rahim olarak, rahman ve rahim olarak kabul etmiş, kendini onun rahmetinin içine çekmeye çalışmış, Peygamber'e tabi olmaya uymaya çalışmış. Allah da. Peygamberle beraber ona iman edenleri beraberinde kurtarıyor. O günün rezilliğinden onları kurtardı, buyurdu. İnne rabbeke huvel qaviyyul aziz. Muhakkak ki senin Rabbin qaviy ve azizdir. Qaviyy ismi, aziz ismiyle beraber gelir. İki ayet dışında hepsi aziz ismiyle beraber gelir. Qaviyyun aziz. ellediğine orücummin <gülüyor> Dihim bir gayri حق. o kimseler ki kendi memleketlerinden diyarlarından haksız yere çıkarılıyorlar İlla en Yaulu Rabbibbn Allah niye haksız yere çıkarılıyorlar bunun sebebi sadece onların rabbimiz Allah'tır demeleridir Bundan dolayı biri Rabbim Allah'tır deyince niye insanlar o kadar çılgına dönüyor, deliriyor? Niye öldürmek istiyor onu? Onların Rabbi Allah değildir de ondan. Onlar kendilerine başka Rabler edinmişler de ondan. Ama sorsan Allah ayet-i kerime de buyurdu. Yeriyi kim yarattı, gögü kim yarattı, seni kim yarattı, yağmuru kim yağdırıyor, sana rızkı kim veriyor desen Allah diyecekler. De ki o zaman nasıl gönderiliyorsunuz böyle? Madem ki öyle. Dilleriyle bunu söylerler. Ama onların Rableri Allah değildir. Onlar Rabbimiz Allah'tır demiyorlar. Ne diyorlar? Kendi nefislerini ilah edinmişler. Rab edinmişler nefislerini. Allah bu ayet-i Böyle ki onlar puta tapmıyor. Yani puta tapıyor gibi görünüyor, onlar puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar dedi. Başka ayet-i kerimede nefsinin arzusunu, isteğini ilah edinmiş olanlar. İlahını kendisi tayin ediyor çünkü. İlahına yani putuna istediğini söyletiyor. Bizim putumuz böyle söylemiş. Bizim dinimiz böyledir. Putin'i kendisi yapmış. Yani puta tapmıyor. Nefsinin arzusuna istediğine tapıyor. Şimdi de aynı şey geçerlidir. Biri Rabbim Allah'tır dediğinde ben Allah'ın emrettiği gibi yaşarım. Ben Allah'ın hükmettiği gibi yaşarım. Rabbim nasıl seviyorsa öyle yaparım. Dediğinde gör bak nasıl saldırıyor olsun. Yani bir la ilahe de bakın nasıl saldırıyor olur. Bu zamanda böyle şey mi olur, hangi çağda yaşıyorsun, deyip başlar. Herkes böyle yapıyor. Millet Ay'a gidiyorsa nereye gidiyorsun? Böyle yaparsan perişan olursun. Ne kimse seni sever, ne kimse sana kıymet değer verir. Dünyalık olmazsa, paran olmazsa, mevkun olmazsa, kıymetin değerin olmaz. Bütün bunları söylerken bir de yeminle ben seni düşünüyorum der. Tıpkı İblis'in Hazreti Adem'e söylediği gibi ben seni düşünüyorum. Senin için söylüyorum der. Niye? Rabbim Allah'tır dediğin için. La ilahe illallah dediğin için. Mülk Allah'ındır ben de onun kuruyum dediğin için. Onun için başlarken ne dedik? Bir Allah'ın dini vardır. Hak dini vardır. Bir de uydurulmuş din vardır. Ataların dini vardır. Hükmü Allah verecek. Yarın kıyamet günü hükmü veren O'dur. Biz kimse hakkında hüküm vermiyoruz. Ama hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koymak zorundayız. Çünkü eğer biri zulüm karşısında susuyorsa ne buyurdu resul Efendimiz o dilsiz şeytandır. İnsanlar kendine zulmederken başkalarına zulmederken onun onların imansız olmasına sebep olurken imanı yanlış anlarken ibadeti yanlış anlarken peygamberi yanlış anlarken eğer Allah'ın kelamını bilenler okuyanlar eğer susarsa, bunun karşısında susarsa, o dilsiz şeytan olur. Evet. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için memleketlerinden çıkarılıyorlardı. Ve levla def'ullahi nase ba'dehum bi dardimle haddimet eğer Allah'ın insanları bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı ne olurdu? Helak olurlardı. Yıkılıp giderlerdi. Sevamiyu ve biyan ve selavat. Yıkılır giderdi. Başka ne yıkılıp giderdi? Allah'a ibadet edilen yerler. Evet, daha önceki eski eskiden Allah'a ibadet edilen yerler ve mesajidu, mescidler, Allah'a secde edilen yerler. yüz keru fihas mu kesira Allah'ın isminin çok çok zikredildiği yerler. Allah ibadet edilen yerler dedi, mescitler dedi, bir de Allah'ın zikredildiği, çok çok zikredildiği yerler dedi. Eğer cami bütün bunları karşılıyor destek bu doğru olur mu? Demek bir cami varmış, bir mescit varmış, bir de Allah'ın isminin çok çok zikredildiği yerler varmış. Allah insanlardan bir kısmını bir kısmına def evet, bir de ibadet edilen yerler var. Bunlar yıkılırdı dedi. Ve le allahu men yansuruhu. Kim Allah'a yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Evet. Kim Allah'ın dinine, kim mescide, Allah'a secde edilen yerlere, ibadet edilen yerlere, Allah'ın isminin zikredildiği, çokça zikredildiği yerlere yardım ederse o Allah'a yardım etmiştir. Allah da ona yardım eder, onlara yardım eder. le <gülüyor> le'aviyun <gülüyor> aziz. Muhakkak ki Allah kavî ve azizdir. Gücü her şeye yetendir. Bütün şeref kendisine ait olandır. Evet, ne deniyor? Dergah gerekmiyor. Yani Allah'ın isminin çok çağız zikredildiği yer gerekmiyor diyor. Ama Allah dedi ki, kim orayı yaparsa, imar ederse bana yardım etmiştir dedi. Bir de secde edilen yerler, bir de ibadet edilen yerler. وَرَدَّ ladine الَّذ۪ينَ bi بِغَيْزِهِمْ lem yenalu خَيْرًا Bu Hendek Savaşı ile ilgili olan ayettir. Onlar Medine'ye kadar gelmişler. Bu sefer onları yok etmeye gelmişler. Resul Efendimiz Selman-ı söylemesiyle atların geçemeyeceği şekilde geçebilecekleri yere Hendek kazdırdı. Gelip orada bir süre Kuşattılar orayı. Bir şey yapamayınca evet, bir gece vakti Allah bir rüzgar estirdi. Fırtınayı çıkardı. Hepsini birbirine karıştırdı. Çadırları söktü. Hepsi kaçmak zorunda kaldı. Hatta birbirlerini vurmak zorunda kaldılar karanlıkta. Düşmanın saldırısına uğradık diye. Yani sabah olduğunda hepsi orayı terk etmişti. Allah bunu buyurdu öyle. Allah o kafirleri herhangi bir Hayran menfaate ulaşmadan onları defetti ve kef Allahül <gülüyor> Mümininel kitap savaş için Allah müminlere kafidir dedi ben onların yerine işi hallettim dedi Allah müminlere savaş için kafidir dedi yeterlidir ve kan Allahu Kawiyen aziza Allah kawi ve azizdir Allah, kavi ve aziz oluşunu müminlere gösterdi buyurduk. Allah, her müminin hayatında böyle tecelli eder. Her bir müminin, her bir insanın hayatında tecelli etmeyen hiçbir ayet yoktur. Her bir ayet, mutlaka onun hayatında tecelli eder. Yani, bu kazanma imkanıdır kazanması gereken hangi imkanı varsa Allah mutlaka kuruna onu tanır. Kazansın diye. Evet, biz de dara düştüğümüzde hiç olmadık yerde birebir Allah kıvı oluşunu, aziz oluşunu, evet, mümin kuruna yeter olduğunu gösterir yani. Ne dersin? Allahu Ekber dersin. Evet. Allah bana yardım etti. Allah bana yetti. Allah bana yeter. Dedirtir. Yeter ki kul onu görmeye çalışsın. Görmek istesin. Zalike bi ennehum kanet te'etihim rusuluhum bil beyinat Onların Resulleri onlara beyinelerle, apaçık mucizelerle geliyordu tekferu onlar da onu inkar ettiler Allah onları yakaladı innehu qawiyyun şedidul iqab Allah kavidir şedidul ikabdır. yani Allah birini tutarsa onun işini bitirir neden Allah onları tuttu dedi, yakaladı onları dedi. Resulleri ayetleriyle mucizelerle ayetler mucizedir. Beyinelerle apaçık bir açıklamayla gelince onlar inkar ettiler. Allah da onları yakaladı. Allahu latifun bi ibadihi. Allah kullarına karşı latiftir kullarına karşı ikram sahibidir, lütufçudur, kullarına karşı naziktir. nezaketlidir. Yerzuhu mem yesa. Dilediği şekilde, dilediği gibi, dilediğine rızık verir, dilediği rızkı verir, rızıklandırır. Ve huvel aziz. O kavî ve azizdir. Yani güçlüdür, kuvvetlidir. İzzet ve şeref sahibidir. Dile de bunu verir. La <gülüyor> kat ersena rusulena bil beyinat. Andolsun ki biz resullerimizi apaçık beyinelerle gönderdik. Ayetlerle gönderdik. Ve enzelname me kitab. Onlarla beraber kitap gönderdik. ول bir de mizanı gönderdik. Yani ölçüyü gönderdik. Ölçü. Onun için Allah'ın kitapları aynı zamanda ölçüdür. Kur'an bir ölçüdür. Neyin ölçüsü? Hakla batırın ölçüsüdür. Doğruyla yanlışın ölçüsüdür. Güzellikle çirkinliğin <gülüyor> ölçüsüdür. Cennetle cehennemin ölçüsüdür. İmanla küfrün ölçüsüdür. Mizan. Bütün bunları anlamak için teraziye vurmak lazım. Bu terazi Kur'an'dır. Birinin Kur'an'ı yoksa onun terazisi, mizanı yoktur. Allah mizanı indirdi dedi. Niykûmen nâsu bil kıst. İnsanlar onunla adil olsun diye, dengede olsun diye, terazide olsun diye, onunla adaletle hükmetsin diye hakki hakikati anlasın takdim etsin diye ve enzelnal hadid Allah demiri de indirmiştir. Zahiri olarak demiri indirmiştir. Hadid. Fihi basun şedid. Onda şiddetli bir kötülük vardır. Ve menafiul Bir de insanlar için menfaat vardır. Hem o sağlamdır da beraber yanlış yerde de kullanılabilir. Ama menfaatte de kullanılabilir. Allah onu da indirmiştir. Aynı şekilde bu Kur'an için de böyledir. Allah'ın ayetleri için de böyledir. Ne böyle ayet-i kerimede? Bu Kur'an müminlerin imanını arttırır. Kafirlerin küfrünü ziyadeleştirir. Münafıkın Nifakını arttırır. Aynı kitap, bakış meselesi, anlayış meselesi, demri de kullanma meselesi. Yanlış kullanılırsa o bir felaket olur. Güzel kullanılırsa onda da fayda var dedi Allah. Neden bunu böyle yaptık diye soracak olsanız Allahu men yansuruhu <gülüyor> ve resuluhu bil gayb Resul'un غıyabında kim Allah'ın Resulüne yardım edecek bunu bilelim diye evet. Resul'un غıyabında yalnız neden gıyabında? Ümmet şu anda onun gıyabındadır. Onunla gönderilen kitaba, mizana evet, o dengeye kim sahip çıkıyor? Kim sahip çıkacak? Kim onun gıyabında ona yardım edecek? Onu bilelim diye. اِنَّ اللّٰهَ Aziz Yani siz, Allah'ın sizin yardımınıza ihtiyacı yoktur. Allah kavidir. Gücü her şeye yetendir. Sana yardım et dediyse, sen onunla kazanasın diye. Onunla şeref burasın diyedir. Yoksa Allah'ın buna ihtiyacı olduğu için değil. Süleyman Aleyhisselam Sebe Melikesi'nin tahtini kim bana getirir dediğinde yanlarında bulunan bir ifrit cinlerden bir ifrit dedi ki: "Ena atike bihi qabla en taqume min mekam." Cinlerden bir ifrit dedi ki: "Sen oturduğun makamından kalkmadan orisana getiririm." dedi. ve inna alayhi laqawiyun amin ben dedi buna gücüm yeter dedi ben bu güçteyim dedi ben bu kovamdayım dedi ben kaviyim dedi bunun üzerine ben kaviyim dedi hem de emin biriyim dedi bundan emin olabilirsin sen yerinden kalkmadan onu getiririm dedi bu arada Allah'ın katıldan ilim verdiği kimse, bu ayetin devamıydı benim söylediğim, dedi ki, sen gözünü kırpmadan onu getiririm dedi. Herhalde bir ifritin öyle söylemesi ona ağır geldi ki hemen müdahale etti. ödür Süleyman taktı yanında hazır buldu. Gözünü kırpmadan getirdi yani. Burada da gücü kullandı, Kaviy ismini kullandı Allah. Kuvvetimi Allah'tan ala. Yani manevi kuvvet. İnne Allaha huve er zul metin. Allah rızıklandırır. Sarsılmaz güç sahibidir. Kuvveti metin. O da Allah'ın başka bir esmasıdır. Sıra ona gelince beraber anlayacağız inşallah. Allah gıvi ve metindir manasında. Ya Yahya huzul kitabe bi kuvve. Allah Yahya aleyhisselama hitap etti. Kitabı kuvvetle tut. Gıvi, gıvi olarak kitabı tut. Ve ateynâhul hükme sebiya o çocukken de ona hikmet vermiştik. bir de kitabı kavi olarak tutmak varmış. Ve iz ehazna biz sizden hani bir zamanlar sizden söz almıştık, misak almıştık. Ve anaf'e fevkaikum tur. Sizin üzerinize turu dikmiştik. Kime söylüyor? Hz. Musa ile beraber Tur'un dibine altına hicret eden, göç eden Yahudilere söylüyor onu. Huzu ma ateynakum bi kuvvetin Size verdiğimizi kuvvetle tutun demiştik. Evet. Neyi kuvvetle tut? Allah'ın vahyini kuvvetle tutun. Veskur ma fihi İçindekilerinden gafil olmayın. Onun içindekine size bu verdiğimizin içindekinden gafil olmayın. Kuvvetet tut dedikse kabını tut demiyoruz yani. İçindekinden gafil olmayın. Onu zikredin. Onu hatırlayın, onu unutmayın. La'allakum tattaqun. Eğer siz tahva sahibiyseniz, eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirecekseniz bunu böyle yapın. Aynı zamanda bu bize de bir emir midir? Elbette ki. Allah kitabını indirmiş, onu sımsıkı tutun, kuvvetle onu tutun dedi. İçindekini unutmayın, onu zikredin dedi. Zikretmek, unutmamak demek, hatırlamak demek. Hayatı yaşarken unutma dedi ve izsakna misakakum sizden de misak almıştık ve evet. rafa'na hukukum tur üzerinize tepenize tur tur dağını dikmiştik tur dağını dikmiştik ne demek Allah onlara gökten helva yağdırdı kudret helvası deniyor buna Hala şimdi de bazen yağıyor yalnız başka yerlerde de özellikle Urfa'da bu kudret harvası yağıyor. Bir de onlara bildircin eti. Her gün onların ihtiyacına kadarsa o kadar bildircin yanlarına gelip konar, bizi kestirip yani emir öyle almış. Hz. Mursa'dan su isteyince, asasını taşa vurdu, kayaya vurdu, on iki tane de pınar fışkırmış. Her bir kavme, bir aşirete ayrı ayrı pınar, yetmez. Gölge olsun diye, bir de Allah'ın kudretini müşahede etsinler diye, Tur'ü başınıza diktik buyuruyor ya, Tur dağını kaldırıp, tepesine dikiyor, asla gölge. Yerde iman etme, ama iman etmiyor işte. İman zayıf. İman inanmak gelir. İnanıyor. İnanıyor ama kendinden daha çok sevemiyor. Sorunu orada. Evet, törü başınıza dikmiştik. Kuzuma ateynakum bi kuvvetin. Size indirdiğimizi kuvvetle tutun. Wesmeu, kâlû semi'nâ ve aseynâ. Ve onlara işitin dedik. Duyun dedik. Onlar da duyduk ve isyan ettik dediler. Evet. Kasnaal, "Kalu ve asayna." İşittik ve asi olduk. Kime karşı bunu söylüyor? Hazreti Musa'ya karşı söylüyor. Yani bunu açıktan söylemesi gerekmiyor. Hazreti Musa Tevrat'ı okuyor. Allah böyle buyurmuş. Onlar da işitiyor. Evet. Kendi gönlünde işittik ve isyan ettik, asi olduk diyorlar. Ve üşrübu fi qulubihimin icle bi kufrihim. Onlara küfürlerinden dolayı bu içirildi. Bu buzağı. Buzağının bu sevgisi içirildi. Demiyor, bu içirildi. Yani içi dışı bu olmuş. Niye bu Daha önce Firavunla beraber onlar bu tapıyordu. Firavun da ineye tapıyordu. Firavun büyük olduğu için ineğe. Kavmi buzağıya, küçüğüne. Elif Firavun'un taptığına tapamıyor. Sen diyor küçüksün sana küçüğü. O öyle onun sevgisi, buzağının sevgisi öyle bir işlemiş ki yüreğine buzağı ona içirmişti dedi Allah. İmanın sevgi olduğu buradan da anlaşılıyor zaten. Kul bi'sema bir bi' imanikum. De ki onlara sizin imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Buzağıya iman etmişti. İn müminin. Eğer siz müminseniz, eğer siz hem iman ettiğinizi söylüyorsunuz, hem de o buzağının sevgisinden dolayı işittik ve isyan ettik diyorsunuz. Sizin imanınız size ne kötü şeyi emrediyor. Yani siz iman etmemişsiniz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا İnsanlardan da öylesi var ki Allah'ın belisinde Allah'ın altında ilahlar edinirler. يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ الله Onları Allah'ı sever gibi severler. وَالَّذ۪ينَ amenu اَشَدُوا حُبَّ لِلّٰهِ İman edenlerin ise Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ iz اِذْ يَرَوْنَ الْعَزَابِ O zulmedenlerin, Allah bunlara zalim dedi. Allah'ı sever gibi birini seversen, zalim olmuş olursun. Allah o zalimler azabı gördüklerinde onları bir görsen dedi. Hallerin ne olur? Nasr bir hale girerler, onları bir görsen. Ennel kuvvete lillahi cemi'a. Bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu o gün görürler. Bununla beraber o an gelmeden onlar bunu görmüş olsaydı, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu görmüş olsalardı, böyle yapmazlardı. Allah'ı sever gibi başkalarını sevmezlerdi ve inne allaha şedidul azab Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve bununla beraber onlar kendine zulmetmiş olur. Sevmek sadece bizim anladığımız manada sevmek değildir. Eğer birini kavi olarak, güç olarak Allah'ın önüne koyup, Allah'tan korkar gibi ondan korkarsan, aynı şey geçerlidir. Bu lew enne bikum Bunu Lut aleyhisselam söyledi. Melekler ona geldiğinde, kavmi, onları erkek zannetti başlandılar evrenin etrafında toplanmaya onları bize ver dedi. Bunlar bir kişi değil. Melekler kalabalıkti. Melekler 8 kişiydi. 8 tane genç. Onlar da yoldan çıkmış. Allah buyuruyordu ya, siz kadınları bırakıp erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Erkekler birbiriyle evleniyordu. Öyle yani. O, onları erkek zannettikleri için almaya gelmişlerdi. Lüt Aleyhisselam Allah'tan korkun, beni misafirlerimin önünde rezil etmeyin dedi. Halbuki şeye gelmişler azabın geleceğini haber vermeye gelmişler. Burayı sana imar edenlerle beraber terk et demeye gelmişlerdi. Lut Aleyhisselam dedi ki: "Kâle Keşke dedi. Benim size karşı bir kuvvetim olsaydı. Ev ev ila ruknün Ya da sağlam bir kaleye sığınabilseydi. dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuduğunda buyurdu ki, Allah lüt kardeşime rahmet eylesin. O bilmez miydi ki Allah onunla beraberdir? Onun Allah'a sığınması gerekmez miydi? Bir de böyle sitem etti. Ama o, o andaki bir beşerin halidir. Keşke size karşı bir kuvvetim olsaydı ya da sığınacağım bir kale olsaydı. Allah'a sığınması gerekmez mi dedi. Endişe etmesi yani doğru değildi dedi. Ve ketebna lehu fil el vahyi min kulli şeyin mu'izel bu da Hz. Musa'ya verilen levhalarla ilgilidir. Biz onlara her şeyin yazılı olduğu, her konunun yazılı olduğu levhaları yazılı olarak verdik. Ve tefsilen likulli şey. Her şeyi tavsil edici olarak. Yani her şeyi anlatan. Fehuzha bi kuvve. Ve ona dedi ki, bunu kuvvetle tut. ve kavbeke. Kavmine de bunu kuvvetle tutmasını söyle. Ya'l-Huzu bi ahseniha Kuvvetle, bir de bunu güzellikle tutsunlar. Kuvvetle tutmak yetmedi. Bir de güzellikle. Se'urikum ''Dar el fasiğin'' ''Çünkü seni fasıkların diyarına göndereceğim'' ''Bunu gidip orada onlara anlatıp tebliğ edeceksin'' ''Buna hazır ol'' dedi. Evet, Allah peygamberine sıkı tut diyor vahyimi bir de kavmine de söyle ''Sıkı tutsunlar, bununla beraber güzellikle tutsunlar, güzel'' فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق عاد <_anto> قومي عاد قومي حد Allahü Tealağın kavmiydir. Ad kavmi, haksız yere yer yüzünde kibirlendiler ve kavumen eshedu minna kuveten dediler ki bizden daha kuvvetli kim vardır? Bizden daha daha kuvvetli kim vardır? dediler. Evvelm yere uen Allah aladi kalaqahum. Onlar Allah'ın onları yarattığını görmediler mi? Bunu anlamadılar mı? o <gülüyor> en şiddet Allah'ın onlardan daha kuvvetli daha kıvı olduğunu bilmiyorlar mı? Anlamadılar mı? Bunu görmüyorlar mı? Allah ev <gülüyor> yerev <gülüyor> dedi. Görmek fiilini kullandı. Görmüyorlar mı? Yani görmek lazımmış. Bakan görür demektir. Ve kanu bi ayatina yashhadun. Onlar ayetlerimizle Mücadele ediyorlardı. Ayetlerimizle savaşıyorlardı. Ayetlerimizi inkar edip boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. Zikuvvetin inde zil arşi mekin O elçi Cebrail aleyhisselamdır. Arşın sahibinin katında itibarlıdır. Bir de Cebrail Aleyhisselam'a yani kuvvetli dedi. Kıyamet günü için Allah buyurdu. Fema lehu min kuvvetin vela nesil. Onun ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. O gücü burada kazanması lazım. Burada kıvî olması lazım. Burada o kuvveti almamışsa, Allah'ın yardımını almamışsa ona ne bir güç, kuvvet ne de bir yardımcı vardır buyurdu. Kıviy olmak imanla ilgilidir. İman. İnsan imani kadar kıviy ve güçlüdür. Mesela bir olay karşısında baktığımızda hamdolsun mesela kardeşlerimiz üzerinde bunu görüyoruz. Bir musibet gelir. o Mesela o ailede bir tane kardeşimiz vardır. Bizimle beraber olan, bizimle beraber Allah'ın kelamını anlamaya çalışan, Rabbini tanımaya çalışan bir kardeşimiz vardır. Bakıyoruz ki onun tavrı çok farklıdır. O dimdik ayakta duruyor, ötekileri feryat ediyor, bayılıyor ama o onlara yardım ediyor. Niye? Kavidir de ondan, güçlüdür de ondan. Gücünü imanından almış. Gücünü evet, Rabbinden almış. Bu çok açık görünüyor. Aynı olay karşısında aynı insanlar. Ama verdikleri tepki çok farklıdır. Evet. Her bir kardeşimiz aslında kendisine bakarken de bunu anlar ve bunu görür. Önce olsaydı tepkisi nasıldı ya da önceki o sıkıntılarda nasıl tepki göstermiştir, şimdi nasıl gösteriyor, bunu da görür. Görüyor bunu. Nasıl büyüdüğünü, nasıl Allah'ın isimleriyle isimlendiğini, nasıl gerçek manada iman ettiğini görüyor. Ve bunu tadıyor. Allah ona tattırıyor. Burun bak sen farklı olmuşsun. Bak sen iman etmişsin. Bak sen Rabbine teslim olmuşsun. Bak sen Rabbine itiraz etmiyorsun. Bak sen Allah'ın her işte bir buradığı olduğunu anlamışsın. Buna iman etmişsin. Sen Rabbine tevekkül etmişsin. Yani Rabbinin isimlerine iman etmişsin. Bilmek ayrı şey, iman etmek ayrı şeydir. Bilecek, iman edecek, o onun üzerinde ahlaka, sıfata dönüşecek, amele dönüşecek. Yeni zamanı geldiğinde onu ortaya koyacak. Evet, mesela bir ölüm karşısında bunu tekrar tekrar öyle gördük kardeşlerimiz üzerinde. Birileri, onun yakınları, aynı korumda olanlar feryat ederken, isyan ederken, ayrılıp bayılırken onlar dua ediyor. Hem ölene dua ediyor, hem ötekilerine dua ediyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Aradaki fark iman farkıdır işte. Mesela ölen için de aynı şey geçerlidir. Ölüm herkes için farklıdır. Hayat herkes için farklıdır. Kim nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir buyurdu Resulullah Efendimiz. Mevlana gibileri vefat ederken ne diyorlar? Bu gece benim düğün gecemdir. Ama öteki tarafta bakıyorsun. Ben müminim diyor, ben müslümanım diyor, ben alimim diyor. Ölürken neredeyse korkudan ölecek. Korkudan. Ölümün korkusundan ölecek. Hatta ölümün korkusundan ölüyor. Ölmekten korktuğu için korkudan ölüyor. Niye o kadar korkuyorsun? Ne var? Sen Rabbine gitmiyor musun? Sen ona güvenmiyor musun? Sen onu sevmiyor muydu? O seni sevmiyor mu? O ahiretin dünyadan daha güzel olduğunu söylemedi mi? Kimin için? Takva sahipleri için dedi. Sen takva sahibi değil misin? Sen Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmadın mı? Niye korkuyorsunuz ama? Eğer burada kalanlardan dolayı özülüyorsa merak etme, onlar da senin peşinden gelecek. Endişe edilecek bir şey yok yani. Orası senin ana vatanın, ana yurdun, geldiğin yer. Sonra senin gittiğin yerde peygamberler var. Sahabeler var. Veliler var. var. Melekler var. Yani sen eğer burada gerçekten kazanmışsan, yatırımını ahirete yapmışsan, seni korkmana, endişe etmene gerek var mı? Bu durumda bir sorun var. Herkes kendini hesaba çekmelidir. Rabbim şimdi bana gel dese, ben gitmeye hazır mıyım değil miyim? Evet ya Rabbi geliyorum diyorsak, ben elimden geleni yaptım demektir. Rabbim bunu görüyor ve biliyor demektir. Endişe etmez. Yok ben şunu da yapayım, ben bunu da yapsaydım diyorsa bir sorun var. Eksik var. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen o eksikleri tamamlamaya, yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Öyle ki özür'e gitmeye hazır olalım. Rabbimiz bize hadi kulum gel seninki bu kadar tamam deyince hiçbir endişemiz olmadan o sorun sıkıntı yapmadan gitmemiz lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam. Kul hayatı yaşarken ümitle, denge ara, ümitle korku arasında olması lazım. Ümitle korku arasında dengede olması lazım dedi. Yani korkusuyla umudunun, korkusuyla sevgisinin aynı olması lazım. Aynı olursa tam denge olur dedi. Ama ölüm anında onun umudunun fazla olması muhabbetin fazla olması daha yerindedir, dedi. Ölürken öyle. Artık korkup, korkmayı, endişeyi bırakması lazım. Zaten yanlış yapma şeyi yok artık. Artık orayı bırak, dedi. Bırak, Rabbine karşı umutlu ol. Muhabbetini kullan, dedi orada. Gönül rahatlığıyla git, korkma, endişe etme. Zaten hayatı yaşarken yeteri kadar endişe etmişsin. Artık endişeye gerek yok, bırak bir kenara. Evet, Allah hepimizi Kaviy ismiyle Kaviy kılsın inşallah, Kaviy ismiyle kuvvetli kılsın, Amin. güçlü kılsın. Amin. Nefse karşı, şeytana karşı, hayata karşı bizi Kaviy kılıp güçlü kılsın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Varmış varmak isteyen. Allah bize Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayata geçirmemiz için gönderdi. Kur'an'ı ölülere okumanın amacı nedir? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ölmek üzere olanlarınıza Yasin'i okuyun. Kur'an'ı okuyun, Yasin'i, özellikle Yasin'i söyledi, Yasin Suresini okuyun dedi. Ölenlere değil, ölmek üzere olanlara. Neden? Yasin ve Kur'an'ı hakim. İnne kelemeni'l murselin arasıratin mustakîm. Bu ölüye değil, diriye söylenecek sözdür bu. Ne demiş oldu? Evet, ey insan. Bu Kur'an hikmet doludur. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, inne kelemeni'l murselin. Sen gönderilmiş olan resullerdensin. Kime söylüyor bunu? O ölene söylüyor. Değil mi öyle? Ölmek üzere orana söylüyor. Sen elçisin zaten, niye korkuyorsun? Alâ sirâtin müstakîm. Sen zaten sirâtin müstakîm üzeresin. Ama dedi, ya bir de öyle değilse? Ya bir de Allah'tan yüz çevirmişse? Ya Allah'ın kitabının elçiliğini yapmamışsa, Resulünün elçiliğini, Resulü'nün yapmamışsa ne olur? buyurdu ki siz onu okuyunca o ferahlar güzel yapmış iman etmiş Resulünün Resulluğunu kabul etmiş ona indireni kabul etmiş kendisi de ona yardım etmiş hamd eder, şükreder, rahatlar Yoksa gidin ölünün üstüne okuyun yok 41 yasin yok 101 yasin bu işte uydurulmuş dinlediğiniz şey buydu işte. Gidin ölüye okuyun, hadi ölü ölmüş adamı tutuyorlar orada, dur sana hatim okuyacaksın. Ya sen zaman ne hatimi okuyorsun? Adam ölmüş zaten. Adam huzurdadır, o anda hesaptadır, huzura çıkmış. Allah onu huzura kabul etmiş, sen ya kabul etmiş ya etmemiş. Seni okuduğun ona fayda vermez. Bu kitap ya Allah diriye göndermiş. Evet. öyle de okumanın amacı neymiş bu söyledim biraz önce uydurma dinin Kur'anı kullanma halidir başka kelime kullanamıyorum Al Kur'an'ı kullanıyor. Neye kullanıyorsun? kazanacağız bunu bununla. Allah öyle mi söyledi? Bu dinin bir peygamberi var. Bak senin peygamberin öyle yapmış mı? Bir sefer söyle yapmış. Biz de tamam diyelim o bir sefer yaptı. Biz de hep yapalım. Yapmış mı? Yapmamıştır. Yetimlere bakan kişinin öbür dünyada mükafatı nedir? Resulullah Efendimiz buyurdu, Kim bir yetimi büyütürse, yetiştirirse, cennette evet, iki parmağını böyle yapıyor, böyle beraberiz dedi. Zikir yaptığım veya namaz kıldığım zaman kötü haberler alıyorum. Beni sıkıntıya koyacak şeyler oluyor. Ne yapmam gerekiyor? Zikir yaptığım veya namaz kıldığım zaman kötü haberleri alıyorum. Bu tamamen şeytanın hilesiydi. Ne diyor şeytan? Yani sen zikir yapmasan, namaz kılmasan bu kötü haberi almazdım diyor. Zikir eğer yapmışsak, namaz kılmışsak Allah bize mutlaka yardım eder. Allah bizimle beraberdir. Biz Allah ile beraber olmuşuz. Eğer öyle olmasaydı o zaman o kötü haber bir felaket olurdu demektir. Bunu böyle anlaman gerekiyor. Yoksa şeytanın sen işte namaz kıldın, zikir yaptın, onun için kötü haber aldın demesine bakıp zikir namazı bırakırsak ne olur? Şeytanın tuzağına düşeriz. Onun için doğru bakıp doğru anlamak gerekiyor. İki evlilik yapmış bir bayan vefat ettiğinde hangi eşine döner? Onu Allah bilir. Biz ahiret hayatını buradan bakıp anlamamız mümkün değildir. Buradan hüküm vermek doğru değildir. Mutlaka alimlerimiz bu konuda söz söylemişlerdir. Ne demişlerdir? Kadın hangisini tercih ederse onunla evlenebilir demişlerdir. Bir kısmı yok, öncekiyle demiştir, bir kısmı sonrakiyle demiştir. Yani işler birbirine karışmıştır. En doğrusu nedir? Oradaki hayatı buradan anlayamayız. O başka bir hayat. Oraya gidince göreceğiz. Sıra daha cennete gelmedi Hele bir cennete gidelim Allah kerimdir. Biz daha hala hesap yerine çıkamadık. Bir türlü hesabımızı veremiyoruz. Evet hele cennete gitmek için de acele etmeyelim. Öyle hesabı geçmeyelim. Önce hesabımızı verelim. Oradaki hesap buradaki hesaptır çünkü. Şu anda hesaptayız. Hesaba göre hayatı yaşayalım. Hesabı verme imkanımız var. Hesabı vermek üzere hayatı yaşayalım. İnşallah kazanacağız. İnşallah hesabımızı vereceğiz. Cenneti cehennemi öbür tarafta ondan sonra göreceğiz. Önce hesap. Allah hepimizi hesabını verenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah